Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bu bölümde Kütübü sitenin altıncı e, kitabı olarak zikredilen, daha doğrusu e, çokları tarafından o şekilde kabul edilen İbn-i Mace'nin hakkında e, kısa bir malumat verip daha sonra inşallah e, metinden okumaya başlayacağız. i̇bn Mace künyesiyle meşhur olan Ebu Abdillah Muhammed bin Yezid el-Kazvini Hicri 209 senesinde dünyaya gelmiştir Kazvin'de. O da devrin alimleri gibi zamanın ilim merkezleri olan İran, Mezopotamya, Arabistan, Suriye ve Mısır'a ilim yolculukları yapmıştır. Kendisinin sünenden başka tefsir ve tarih sahalarında da eserleri bulunmaktadır. Hicri 273 senesinde de Ramazan ayında vefat etmiştir. İbn Mace ve Sünen'e hakkında daha ayrıntılı bilgileri Cüceyaz Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddesinden temin edebilirsiniz. İbn Mace'nin Süneni mukaddime hariç toplam 37 kitap, 1515 bab ve 4341 hadisten oluşmaktadır. ikisi öteki 5 kitabın müelliflerinin ya beşi veya bir kısmı tarafından rivayet edilmiştir. Yani Buhari, Müslim Ebu Davut, Tirmizi, Nesai. Geriye kalan 1339 rivayet ise sadece İbn-i bulunan hadisler ki biz buna zevayet diyoruz. Yani kütüb-i sitteye zevait ifadesi buradaki karşılığı şu. Bir kitapta yer alan rivayetler iki ya da bir ya da birden fazla kitaplarla mukayese edilmekte o kitaplarda olup olmadığına bakılarak bir mukayese edilmektedir. Eğer onlarda varsa ne ala yoksa sadece kendi, o kitabın kendi içerisinde yer almışsa bu diğer kitaplara ya da diğer eseri olan zevait anlamına geliyor. Bu 4339 hadisten sadece İbn-i süneninde bulunan zevait dediğimiz kısımdan 428'inin ricali güvenilir, isnatlara sahiptir. 199'un isnadı hasen derecesindedir. 613'ünün isnadı zayıftır. Ve 99'un isnadı ise yok hükmünde vahiy veya münker ya da yalanlanmıştır. Yani uydurma rivayetler konumundadır. Burası önemli. Şimdi i̇bn Mace'de yer alan hadislerin bir kısmı dediğim gibi Diğer e, hadis kitaplarıyla yani diğer 5 kitapla Buhari ile Müslim, Ebu Davud, Tilmizi, Nesai'nin kitaplarıyla mukayese edilmiş. Orada olanlar için e, bir problem olmakla beraber sadece kendi içerisinde olan yani sadece İbn-i Macerinin süneninde yer alan başka kitaplarda bu 5 kitap içerisinde değil de sadece kendi kitabında zikredilen hadislerin konumuna gelince 428'inin İsnat yönünden, ricali güvenilir ve isnatlara sayhtır. 199'un isnadı hasendir. 613'ün isnadı zayıftır. Yani zayıf hadis vardır. 99'un isnadı ise yok hükmünde ya da münker ya da e, yalanlanmıştır. Dolayısıyla İbn-i Sünen'deki rivayetlerden istifade ederken, oradaki hadislerden istifade ederken, çok dikkatli ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Farkında olmadan yani usul, şimdi biraz sonra bununla ilgili usulü söyleyeceğim ben size. Bu yöntem e, takip edilmediği sürece bir uydurma bir rivayeti dahi örnek olarak gösterebilme imkanınız var demektir. Dolayısıyla bundan mümkün mertebe kaçınmak için e, gerekli olan usulü muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. İbn-i kitabını telif edince devrin meşhur münekkedi Ebu Züra'ya takdim ettiği, onun da 30 kadar zayıf hadis dışında kitabın büyük bir değer taşıdığını söylediğine dair Ebu'l-Fazıl Muhammed Tahir el -Tarih 507) tarafından ileri sürülen rivayet, senedindeki inkıta seviyle suyeti tarafından doğru olmayan bir hikaye diye tenkit ve reddedilmiştir. Yani esasına baktığımız zaman Ebu Züra el-Razi'nin Sadece 30 kadar zayıf hadis olduğu şeklindeki ifadesi yukarıdaki gerçeklere, yani 99'nun isnadının vahiy, münker ya da yalanlanmış şekilde olması ve 613'ünün isnadının zayıf olduğu belirtilen gerçeklere tamamen aykırıdır. Ebu Zura Errazi gibi bir mürekket birisinin bu tür şeyleri görmemesi asla mümkün değildir diyerek Süfî tarafından da zaten doğru olmayan bir hikaye diye tenkit veret edilmiştir. İbnü'l-Cevziyî gibi mevzuat yazarları şahıslar lütfen dikkat. İbn Hacer'in sınırında geçen şahıslar, kabileler ve şehirlerin faziletleriyle ilgili hadislerin uydurma olduğunu ileri sürmüştür. <gülüyor> Delihi şeyh Abdülhak da İbn Mace'nin Sünen'indeki Kazvin şehri hakkındaki hadislerin bizzat uydurma olduğunu ifade etmiştir. Aslında İbn Mace'nin Sünen'i tertibi tekrardan uzak ve kısa oluşu ile oldukça değerli olup 5 adet sülasiyatı barındırmaktadır. Sünen'in kütübi sitteye dahil edişi yani 6 altı kitabın 6. E, kitabın içerisinde altıncı kitap olarak ifade edilmesi Biraz önce geçen Ebu Fazl bin Tahir el-Mekdisi'nin Etrafu'l-Kutubi Sitte veya da Şurutu'l-Eyyame's-Sitte isimli eserinde 6. kitap olarak zikredilmesiyle başlamıştır. Yani şöyle söyleyelim. Hicri 6. asrın başına kadar Kutubi Sitte kavramı dan önce zaten Kutubi Khamsa vardı. Kütübe Khamsa'dan itibaren 6. kitap olarak konulması Ebu Tahir el makdesiyi Ebu'l Fazıl bin Tahir el-Makdis'i tarafından ortaya konulmuş ve o şekilde devam etmiştir. Sonraki yazarlarda aynı yolu takip edince, 7. asırdan itibaren Sünen kütübü sitenin 6. kitabı olarak hadis edebiyatı içinde mümtaz yerini almıştır. Sünen'in elde mevcut baskısında bazı hadis metinlerinin hemen altında, ki şimdi buna dikkatinizi çekmek istiyorum, küçük puntolarla dizilmiş siyah satırlardaki defiz zevayet, diye başlayıp devam eden bilgiler kütübü sitte içinde sadece İbn-i bulunan hadislerin sıhhat derecelerini gösterir. Dolayısıyla İbn-i mevcut baskılar içerisinde eğer e, vefiz zevait diye bir ifade karşılaşırsanız bu vefiz zevaitin karşılığı anlamı şudur. Sadece İbn-i Mâca'nın geçen bir rivayet olduğu anlamına gelir. Ve aynı zamanda onun devamında da o hadisin sıhhat derecesine dair bir takım değerlendirmelerde bulunur. Bu notlar, Hafız Ahmet bin Ebi Bekir el-Busiri'nin, Vefat Tarihi 840, Kitab-ı Zevaid-i Macesi'nden alınmıştır. Yani Ebu Bekir el-Busiri, Ahmet bin Ebi Bekir el-Busiri, Kitab-ı Zevaid-i sadece İbdi Mace'de bulunan rivayetlerin durumunun tespitini yapmış ve bunların sıhhat durumlarını ifade etmiştir. Dolayısıyla biz İbn-i rivayetleri incelerken ya da onda yer alan bir rivayeti e, tetkik ederken zevayet olup olmadığına bakmak ve zevayette ise, e, zevayet türünden ise o takdirde hangi e, derecede, yani sıhhat derecesi ne ol, olduğuna dair bir bilgiyi de elde etmemiz gerekiyor. Bu bilgiyi elde etmek isteğimizin iste, gayesi, Biraz önce saymış olduğumuz belirli sayıdaki rivayetlerin sıhhat derecesinin oldukça zayıf hatta uydurma olduğu ger ger gerçeğinden dolayıdır. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. İbn-i Macen'in süre değişik tarihlerde farklı yerlerde baskısı yapılmış. Muhammed Fuad Abdülbaki bu baskının sindi haşesi ve zevaitlerin akilleri taşımasının dışında büyük kıymetin olmadığını söylemiş bir iftah hükümeti sünne ve konkordansı hazırlayanlarında bu baskıyı kullanmış olduklarını bildirmektedir. Sünnenin modern bir baskısı Muhammed Fuad Abdülbaki tarafından Mısır'da iki cilt halinde 1952 senesinde gerçekleştirilmiştir. Bu baskı konkordansa uygun şekilde kitap ve bab numaralara ihtiva etmekte olup Kısa kısa notlar halinde açıklamalara sahiptir. Metin harekeldir. İbn Maçen'in zevaidinin durumu ile ilgili bir değerlendirmeler de vardır ki bizim için esas önemli olan da budur. İkinci cildin sonunda da ilk kelimelerine göre hadislerin alfabetik fiilisi bulunmaktadır. Farklı e, baskılar yapılmış. Onu dedik. E, Sünnet Muhammed Fuat Abdülbaki baskısı esas alınmak suretiyle Haydar Hatipoğlu tarafından Türkçe'ye tercüme ve şerh edilmiştir. Ee, İbn-i Macene yazılmış 7 şer, Sezgin, yani Fuad Sezgin tarafından tanıtılmış. Bunlar arasında e, Suyuti'nin Misbahü Züccacı Ala Sünnet'in İbn-i ile Abdülgani Ettehlevi'nin İncahül Hacesi e, birlikte basılmıştır. Evet, bu konuyla ilgili yapılan da bir doktora tezi bulunmaktadır. Şimdi okuyacağımız metin... Doktor Beşar Avat Maruf nüsası, yani bizzat onun gerçekleştirmiş olduğu neşirdendir. Bunun haricinde de Muhammed Fuad Abdülbaki nüsasından da bir şekilde istifade edebilirsiniz... Evet, el hafız Ebi Abdullah Muhammed bin Yazid el Kazvini, vefat, tahici, vefat tarihi 273. Okuyacağımız bölüm Kitab-ı Tahareden olacak. <gülüyor> evet, Bab intifa bil-İlmi Vel al-İamal 23 numara, bat numarası. Hattesina Ebu Bekir bin ebi Şeybe. Bu Ebu Bekir bin ebi Şeybe Ebu Bekir bin ebi Şeybe kimdi? Musannefi olan, Musannefi olan, Muhar'ın da aynı zamanda hocası konumunda olan kişi. Hattesina Ebu halet el-Ahmer, An-ibni Aclane, An-Said bin ebi Said, an Hureyre'te. Kânemin duâ-i'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Ebû Hureyre'den nakledilen rivayete göre o şöyle demektedir. Kânemin duâ-i'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in duasındandı. Ney? Allahümme innî eûzu bike min ilmin yenfâ ve min duâ-in lâ ve min kalbin lâ yehşa ve min nefsin la teşba. Belki bu rivayeti hemen hemen çoğunuz biliyorsunuzdur. Rivayetin durumuna baktığımız zaman tabi şimdi burada rivayetin durumu derken özellikle şuna vurgu tekrar tekrar vurgu yapmak istiyorum. Yani şu senetle gelen rivayetin durumu önce o konuyla ilgili bilgi almamız lazım. Bir rivayetin senedi var. İkincisi de rivayetin metni var. Şimdi bu Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Ebu Halid el-Ahmar, İbni Ajla'ın, Said bin Ebi Arube ve Ebu Hureyye'den oluşan, Ebu Hureyye'den oluşan raviler zincirinden ibarettir. 1, 2, 3, 4, 5. Hadis merfu olduğu için de Ebu Hureyye'yi saymamız gerekiyor. Yani Humasi'dir. Tip nota bakalım şimdi e, şu çizginin altında yukarıda zikredilen hadis hakkında verilen bilgiler vardır yani beşer e, avat maruf tarafından verilen bilgiler vardır. Diyor ki isnadu daifun min hazilveci. Bakınız şu min hazilvec ifadesi önemli. Şimdi bu hadis mesela zayıf dediğim zaman bu hadis zayıf dediğim zaman ya yani denildiği zaman aklınıza hemen şu gelmesin. Bu hadisin zikredildiği metin kısmını hani benim şöyle bir formülüm vardı. Daha doğrusu aklımıza kalması için. Hadis eşittir. Senet artı metin. Tekrar yazayım da aklımıza kalsın. Yani bir daha ya mümkün mertebe bunlara önem veriyorum. Hadis eşittir. Senet artı metin. Bir başka ifadeyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde ifade edeyim ben. Senet artı metin eşittir hadis. Dolayısıyla öncelikli olarak senetten başlamamız lazım. Yani bu hadis zayıf denildiği zaman aklımıza gelen bu hadis sahih denildiği zaman aklımıza gelen şey doğrudan metin olmasın. Aklımıza ilk getireceğimiz husus o hadisin rivayet zinciri ile alakalı bir durumdur. Yani hadis hakkında verdiğimiz hüküm ya da hadis hakkında verilen hüküm öncelikli olarak tekrar tekrar söylüyorum vurgulayarak söylüyorum hep isnat yönündendir. Şimdi bazen bu karıştırılma olmasın diye karışıklığa meydan verilmesin diye de şu şekilde ifade edilir bu tarihten denilir yani bu senetten isnaduhu daifun min hazel veci şimdi bu hadis ay şu anda burada ceh kısmına zaten ceh kavramı ceh kavramı ravilerin kendisiyle alakalı bir durumdur metniyle alakalı bir durum değil tekrar söylüyorum Cehtadil ifadesi, ceh ve tadil ifadesi hadisin senedindeki ravilerin durumlarıyla alakalıdır. Ya da senedlerin durumu ile alakalıdır. Bakın şimdi burada bir örnek var. Fakat kâlel-nesâiyyû Nesâiyy demiş ki Sa'idun yani şimdi Sa'id diye derken bakıyoruz. Kim var? Ebu Bekir var. Ebu Halid el-Ahmer var. İbni Acdan var. Bir de Said bin Ebi Said var. Saidun lem min Ebi İşte buradan bakıldığı zaman Said bin Ebi Said'in Ebu Hureyre'den doğrudan Ebu Hureyden doğrudan hadis naklettiği gözüküyor. Bak gözüküyor diyorum. Ancak Nesai diyor ki Said yani Said bin Ebi Said lem yasma'hu min Ebu Hureyre'den hadis işitmemiştir. Dolayısıyla burada ne vardır? hadisin isnadında bir kopukluk var demektir. Bel semi'ahu min ehihih an ebi Hureyret'e. Dolayısıyla Said'den değil de Said'in kardeşinden e, hadisi işitmiştir. Yine aynı şekilde bu hadisin e, isnad yönünden zayıflığının gerekçelerinden bir tanesi de diyor ki fe inne Muhammed bin Ajlan yani İbni Ajlan Lem yakif ala hadis Said el Makburi. Said el Makburi'nin hadisine vakıf olmamıştır. Kemal kale el İmam Ahmet fil -aylal. Ahmet Ahmed bin Hanbel'in kitabül ilminde bahsettiği gibi Muhammed bin Aclan, Muhammed bin Aclan eee Said el Makburi'nin rivayetine vakıf olmamıştır.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 yani hakkında söz var derken, burada kastedilen hakkında söz var ifadesi aleyhinde, yani tadil yönünden değil de ceh yönünden hakkında konuşulmuştur. Yani hadis rivayetinde güvenilir olmadığıyla alakalı bir takım sözler edilmiştir demektedir. Dolayısıyla bu hadis bu hadis isnat yönünden bir Ebu Halid el-Ahmer açısından. iki Muhammed bin Ajdan açısından ve Said bin Nebi Said açısından nedir? Raviler yönünden bakıldığı zaman güvenilir bir e, sahip bir rivayet konumunda değildir. Isnat yönünden. Dolayısıyla da bu hadis zayıftır. Ancak hangi açıdan? Ahrecehu <gülüyor> ennesaiyu yine ennesai bu hadisi zikretmiş kitabında. Ee, Ahmet bin Hambel kaydediyor. Ebu Davud, Nesai ama hangi tarihten? Lütfen şuraya bakın. Min tarihi Said bin Ebi Said an ehihi ki kardeşi Abbad bin Ebi Said an Ebi Hureyete. Şimdi buradan baktığımız zaman e, Said bin Ebi Said'in doğrudan Ebu Hureyete'nin naklettiği anlaşılıyor ancak diğer tarihlere mukayese ettiğimiz zaman eee Said bin Ebi Said'in kardeşi Abbad bin Ebi Said yani kardeşi Abbad vasıtasıyla Ebu Heder işittiği anlaşılmış oluyor. Evet. Dolayısıyla bu hadisin senedi yani bu hadis bu tarikten bu tarikten zayıftır. Peki metin olarak nedir? Metin olarak bakıldığı zaman e, tabi metinle ilgili eee Said ifadesini kullanmak doğru bir ifade değil. Ama metin itibariyle doğrudur. O konuda herhangi bir e, şüphe yoktur. Çünkü, bakınız, çünkü diyorum çünkü e, şu tarihte gelen süvayet yani Said bin Said, an abbat, an Ebi Said an-ehihi abbat anevi ebi hurayet geldiği takdirde de zaten e, bir sıkıntı e, söz konusu olmuyor. Hazreti Peygamber'in duasındanmış. Ney Allahümme ya Rabbi, inni auzü bike min yanfa, fayda vermeyen ilinden Ve min du'ain la yusma, işitilmeyen duadan. Yani kabul olmayan duadan. Ve min kalbin la yahsha, ürpermeyen, ürpermeyen kalpten. Min nefsin ve min nefsin la teşba, doymayan nefisten sana sığınırım diyerek Hazreti Peygamber sık sık dua edermiş. Gerçekten duaların en güzellerinden bir tanesidir bu. O kısa ve nettir. Allahümme enni euzubeke min ilmin la ve min duain la yusma ve min kalbin la yakşa ve min nefsin la teşba Ya Rabbi Faydasız, evet, öncelikle kendimizden başlamamız lazım. Faydasız ilinden yani fayda vermeyen fayda vermeyecek olan bilgiden kabul olunmayacak duadan işitim, ürpermeyecek kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Şimdi bu tür rivayetleri hadisle ilgili biraz yorum yapacak olursak yapılması gereken şey nedir? Demek ki ilim ilmin bir fayda vermesi lazım. Yani eğer bir ilim gerçekten kişinin kendisine ve insanlığa fayda vermiyor ise bu ilim faydasız ilimdir, zararlı ilimdir. Zararlı ilim de hem kişinin kendisine hem de topluma zarar verir. Emin dua in la yusma İşitilmeyen, yani kabul olunmayacak duadan, kabul olunmayan dua. Bir duanın kabul olup olmaması elbette Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Ancak bazı alametleri vardır ki herhalde şuna da dikkat çekmemiz gerekir. Duanın gereğini, yani bir duanın gereğini en azından belli somut kavramlarla konuşacak olursak, mesela namaz kılıyorsak, yani şekli ibadetleri yapıyorsak, namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, e, zekatımızı veriyorsak ve bunun e, ne yapması gerekir? Bizi Ayet-i Kerime'de buyurduğu üzere, Cenab-ı Hak buyurduğu üzere, bizi kötülükten, kötü olan şeyden, çirkinlikten bizi ne yapması lazım? koyması gerekir. Zaman zaman ya da e, söylemiş olduğum bir şey vardır. E, yani Cenab-ı Hakk'a doğrudan havale etmenin bir anlamı yok. Elbette Cenab-ı Hakk'ın katındadır, bir duanın kabul olmayacağı ama biz hala e, bizi duanın kabul olmasına sevk edecek işleri e, yapmadığımız halde biz hala Cenab-ı herhalde duamızı kabul edilmesini bekleyemeyiz. Namaz kılıyorsak, namazı kıldıktan sonra biraz önce söylediğim gibi devlet memurlarını, kendi menfaatimizi, kendi menfaatimiz yani başkasının hakkını gasp edecek derecede dahi olsa bir, belli bir çerçevede, e, mefaat elde etmek amacıyla devlet memurlarına hediye götürüyorsak, yani gizli bir rüşvet, gizli bir e, haksızlık kazanç elde etmek oluyorsa, kimse kusura kalmasın. Bu Allah'ın kabul edebileceği bir dua değildir. Etmeyecek. 2-2 daha 4. 4-4 daha 8. Namaz kılıyorsak ve dükkanımızın başına geçiyorsak, ticarete uğraşıyorsak, dükkanımızın dükkanımızı açtığımız zaman, müşteriyi aldatmaya yönelik bir takım ifade ya da beyanlarda bulunuyorsak, hiç kimse kusura kalmasın, cenab Hak o duayı kabul etmez. Çünkü Allah'ın sünnetine aykırı bir şey. Allah'ın sünneti nedir? Yani sünnetullah nedir? Doğru olan bir şey karşısında dualar, yani vesileler, doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde bir anlamı ifade eder. Görevliysek, görevimizi yerine getirmiyorsak, bir devlet memuru isek, yani devlette bir görevli Hangi makam ya da mevkide olursak olalım. Mesela kendimizden başlayalım. Bir hoca isek, bir öğretim üyesi ya da bir öğretmen isek, öğretim üyeliğimizi ya da hocalığımızı yerine getirmek için bir gayret sarf etmiyorsak, sadece vakit harcamak, vakit kaybetmek için bir takım alavere dalavere yapıyorsak, fark etmiyor. Değişen bir şey yok. Elbette o dua kabul edilmeyecektir. Olmaz. Çünkü hakkıyla yerine getirmek için gayret sarf etmiyoruz demektir. Ya da zamandan çalıyorsak, zamandan hırsızlık yapıyorsak, hakeza, öğrenci, öğrenci sorumlu olduğu bir durumdan kendisine bir pay çıkartıp da gereği gibi yerine getirmiyorsa, görevini çalışmıyorsa, görevini yerine getirmiyorsa, sadece sağdan soldan derme çatma bilgilerle, ya da sorulara verilecek cevaplarla ya da Sırada otururken, sınav esnasında otururken, sağına bakarak, sonuna bakarak ya da eline avucuna bir takım şeyler yazarak tırnak içerisinde gizli hırsızlık yapıyorsa, yani kopya çekiyorsa, hiç kimse kusura kalmasın. O kişinin, o kişi başkası hak etmediği bir şeyi hak ediyor anlamına gelir. Ve bu çerçevede hak etmediği bir şey, hak etmiş olmak ya da buna gayret sarf etmiş olmak hırsızlıktır. Elbette ki hırsızlığın neticesinde de bu bakıldığı buna bakıldığında da elbette dua kabul olmayacaktır. İnsan bazı şeyleri kendi aklıyla bulabilir. Sen kötülük yap. Sen doğru olmayan bir şey yap. Ardından Rabbim bizim duamızı kabul et. Hiç kimse kusura kalmasın. Rabbim herkesi bu Allah'ın kanunudur Rabbimin kanundur. Nedir? Ben doğru iş yapanın mükafatlandırım buyuruyor. Hangi dini, imanı, ne çerçeve çerçevede olursa olsun en azından bu dünya şartları içerisinde söylüyorum. Bir mümin içinse, bir Müslüman içinse, bir, e, inanan bir insan içinse <gülüyor> hem bu dünyada rüşva, hem de öbür dünyada rüşva kazanma gibi bir durum söz konusu. Tabii bütün bunlar hepsi birbirine, birbirine ba birbiriyle bağlantılı. Hemin kalbin bir ürpermeyen kalp. Zaten bir kalp ürperdiği zaman Elbette e, üpermesinin gereğini yerine getirecektir. Ve nefsin la teşba, doğmayan nefis. Bütün bunların hepsi tetab izafet gibi, yani zincirleme isim tamlaması gibi, hepsi birbirine bağlıdır. Bir tanesi eksik olduğu andan itibaren, bu öyle bir şeydir ki, e, bir tanesinden o halkadan bir zinciri çıkardığınız zaman, genesi böyle tesbih taneleri gibi dağılır gider. Allah bizleri e, bundan muhafaza buyursun. Ama bu şuur ve düşünce içerisinde İşlerimizi yapmamız gerekir. İbadetlerimizi daha doğrusu yaptığımız işi ibadet şuuruyla yapmamızı bize nasip etsin diyorum. Çünkü biz ancak bu duyguyla, bu düşünceyle namazımız, niyazımız ağzımızdan çıkan inşallah maşallahların bir anlamı olacaktır. Aksi takdirde değil. Evet, Hattes-i Sena Ebu bin Ebi 251 no'lu rivayete bakalım. Hattesina Ebu Bekir bin Ebi Şeybe Kale Hattesina Abdullah bin Nümeyr An Musa bin Ubeyde An Muhammed bin Sabit An Ebi Hureyye "Kale, Kanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yukarıdaki rivayetin farklı bir versiyonu var duasında Allahümme enfa'ni bima allemteni Ve allimni ma yenfa'ni Ve zidni ilma ala kulli hal Rabbim beni faydalandır Neyle faydalandır bima allemteni Bana öğrettiğin şeyle beni faydalandır Öğretmeni mayenfauni bana fayda varan şeyi de bana öğretti. Ve zitni ilma ilmimi artır. Hamd bütün övgü nedir? Her halükarda, bütün şartlarda Allah'a aittir. Evet. Mana itibariyle bir problem söz konusu değildir. Manen zaten bu ifadeyi kullanıyoruz. Yani metnin manen doğrudur derler. İsnad açısından bakıldığı zaman isnaduhu daifun diye geçiyor. Fakat Musa bin Ubeyd bin Nushet Erbazi, e, Muzmaun ala daafihi, kema Kemal fi tesisi bil Kemal, tesisi Kemal isimli, tesisi Kemal isimli. Ben bunların hepsini videoda anlatıyorum, o videodan takip edebilirsin. Yani rical bilgisi, tabakat bilgisiyle ilgili hangi tür kitaplara bakılması gerekirli alakalı, e, işte 11, bunların bunların da içerisinde yer aldığı. 11 video çekimi yapıldı geriye kalan 3 video çekimi de inşallah bu perşembe günü yapılacak bir aksilik olmazsa ve o gün ya da ertesi gün sisteme yüklenecek orada da zikredilmiştir Tehsibir Kemal isimli eserde belirtildiği gibi bu kişi hakkında bu kişinin zayıflığı konusunda icma edilmiş ve şeyhu Muhammed bin Sabit burada yine geçen Muhammed bin Sabit yani şu şahıs Meçhulun, meçhul olarak kabul etmiş. Teferrüde Musa bir rivayeti anhu. Ee, sadece o tek hocasının, o hocasının tek rivayette bulunduğundan dolayı da yani teferrüt etmişti ve teferrüt ettiği için de rivayet e, zayıf olarak kabul edilmiştir. Ve min acebin e, e, muhakkik diyor ki, daha doğrusu kitabı Neşreden Kişi. Ve münajib anatirmediği, "Husen, garibim"in hazelbec, burada da bu vechten e, hasen ve garib ifadeleri kullanılmasını da hayretle karşılamış oluyor. Evet, şimdi bir arkadaşımız hocam, videolardan sorumlu muyuz sınavlarda? Evet, yani sorumlu sunuz derken e, sınavlarda sorumlu sunuz. Yoksa biz onları sadece e, şey olsun diye değil mümkün mertebe onlardan da istifade edeceksiniz ve aynı şekilde sınavlardan da sorumlusunuz. Tekrar söylüyorum, diğer hocalarımıza da söylemiştim ben. Buradan da siz de paylaşırsınız artık kendi kendi grubunuz vardır. Toplam 14 videodan da sınavlardan da yani hem tabi vize olmadığı için bir kasıtlı olarak ben vizeden sonra koydum, hem finallerden hem de hem tek test sınavlarından vesaireden aynı şekilde de sorulmuşuz. Bu hadisi başa kimler nakletmiş? Akhrecehu Ab bin Hümeyt Tirmizi hakeze, bu hadis kitaplarında da hadisi zikretmiş oluyoruz. Haddesena Ebu Bekir bin ve Şeybe Kale haddesena Yunus bin Muhammed ve Süreyş bin Numan Kale haddesena Füleyh bin Süleyman An Abdillahi bin Abdurrahman bin Mammer, Ebu Tuale, An Said bin Yasar, An Abi Hurayra da kale. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem: "Men taalleme ilmen nimma yutagha bihi vecullah, la yetallemuhu illa li yusib bihi arzan mined dunya, lem yecir arf el cenneti yawm el kıyameti yani rihaha." Kâle Ebu'l Hasan, hattesen Ebu Hatim, kâle hattesen Said bin Mansur, kâle: Haddesenâ füleyh bin Süleyman fezekerun ahvehu. İlgili rivayette e, yine Ebu Hureyye'den nakledilmiştir. Ravi sayısına baktığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Rivayet e, senedi müntehası itibariyle e, merfu olduğu için de Ebu Hurey'in ismini saymamız gerekiyor. 6 ise Sütasi, 7 ise Sübahi, 8 ise Sümani olarak keşmektedir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber'den şöyle bir nakilde bulunmuş. Men taalleme ilmen Kim ilim öğrenirse ki ilim nedir, ne olması gerekir. Mimma bihi Allah rızası için Allah rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi la <gülüyor> yetallemuhu öğrenmez kim Allah rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi illal ve bihi arazan menet dünya dünyalık bir menfaat arazan e, araza diyebilirsiniz de araza anlamında değil dünyalık bir menfaat için Öğrenmek için gayret sarf ederse lem yecit el cenneti yevmel kıyameti kıyamet gününde cennetin arfini yani buradaki ifadeye göre kokusunu duyamaz. Yani kim Allah rızası için öğrenmesi gereken bir ilmi sırf dünyalık elde etmek amacıyla öğrenmeye kalkarsa öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu duymaz şeklinde bir rivayet yer almıştır. Evet. Tabi buradaki e, ilk akla gelebilecek olan şey şu. Belki aklınıza e, şu çağrıştırabilir. E, yani insan bir şey bilgi öğrenir. Mutlak anlamda, salt anlamda bilgi e, işte bir şeyler elde etmek için. Hayır. Bilgi buradaki bilgiden maksat şudur. E, i̇nsanlara faydalı olmak için bilgi öğrenmek ya da bilgi üretmek gerekiyor. Sırf Para kazanmak amacıyla çünkü para kazanmanın devamında hırs, e, ardından hırsı getirir. Hırs o bilgiyle siz o, o bilgiyi sermayeye dönüştürsek de sermayeye dönüştürmek. Yani asıl mesele sermaye söz konusu olunca işin ucunda artık insan merkezi değil hep maddiyat merkez devreye girer. E şu anda günümüzdeki durum o değil midir? İnsanlar hep e, sermaye uğruna ya da maddiyat uğruna gülüyorlar. E, bilgiyi üretmek, bilgiyi ortaya koymak için çaba gayret sarf etmiyorlar mı? İnsanlar e, her ne üretirler süresinler, İnsanı ihya etmek için mi üretiyorlar? İnsanı deforme etmek için mi üretiyor? Yani insanı defor, deforme etmek içinden ziyade belki e, şunu demek lazım. Para kazanmak hırsıyla, yani maddiyat hırsıyla. Peki maddiyat hırsı beraberine ne getirecektir? İnsanı ikinci ya da üçüncü plana atmaya getirecektir. Önemli olan benim kazanmamdır. Düşünün şimdi siz bir ilaç bir hastalık var. O hastalığın tedavisi için bir ilaç bulmaya çalışıyorsunuz ama gerçekten o ilacı e, insanlığa faydalı olsun diye mi üretiyorsunuz yoksa bunu sermaye dönüştürmek için mi? Farkında olmadan bazen e, yani özellikle e, ilaç kes, sermaye e, şeyinde, sanayi kesiminde bu tür şeyler çok hem ilaç firmalar açısından bakıldığı zaman, hem tıp dünya açısından bakıldığı zaman, sadece o mu? Gelelim biz kendimize. Şimdi biz kendimize gelelim. Önce iğneyi kendimize batıralım. Acaba ilahiyat camiası olarak, ilahiyat camiası içerisinde, işte imamlarımızda, müezzinlerimizle din adam, yani din adam denemez de, din eğitimcileri vesaireye baktığımız zaman, Acaba bir yerlerden e, bir şeyler almak için de acaba bunları kullanıyor muyuz? Yani bilgimizi satmak için, bilgimizi satmak derken insanları bilgilendirmek değil, insanlardan bir şeyler elde etmek amacıyla acaba bu bilgiyi de mi kullanıyoruz? Lütfen bu soruyu da kendimize soralım. Yıllardan beri e, tamam insanlar din noktayı nazarından, dini uygulamalar açısından vesaireden bakıldığı zaman bazı şeylerden mahrum kalmışlardır. Ama bunu fırsat bilen e, maalesef e, bazı insanlar vardır ki e, bunu sermaye haline getirmiştir. Adı her ne kadar sermaye olmasa bile. Şimdi düşünün, e, doğru oturup doğru konuşmamız lazım. Gerek Anadolu'da, gerekse küçük ya da büyük yerlerde e, bazı din eğitimcileri, ben sadece genel olarak söylüyorum, e, din eğitimcilerin içerisinde imamlarımız var, müezzinlerimiz var, öğretmenlerimiz var vesaire vesaire. Bakınız ticareti, e, ticaretle meşgul olmaya çalışmışlardır. Ama nasıl bir meşguliyet? Neyin arkasına sığınmak suretiyle? O din eğitimciliğinin ya da imamlığının ya da müezzinliğinin arkasına sığınmak suretiyle insanların insanların e, duygularını, duygularını bir şekilde suistimal etmişlerdir. Kim ne derse desin. Ve tabi bunu sürekli kazanç haline getiren insanlar da olmuştur. Olmamış mıdır? Olmuştur. Olmaktadır. Olmaya da devam etmektedir. İşte bundan kaçırtmanız lazım. Bazı hocalar, bazı ümana sahip olan insanlar konferanslarda ya da konferans adıyla konferans adıyla ya da televizyon ekranlarında televizyon ekranlarında amacı Öğretmekten ziyade para kazanmak olduğu için ister istemez maalesef e, sakıncalı şeyler ortaya çıkmıştır. İnsanlara doğru bilgi öğretmek yerine insanların hoşuna gidebilecek olan şeyleri sürekli sunmak, öğretmek demiyorum. Öğretmenin e, alt altında yatan yani esasında yatan nedir? İnsanları doğru bir şekilde bilgilendirmektir. İnsanların duygularını suistimal etmek değildir. Tekrar söylüyorum, Dine amaçları din anlatmak değil. Ya Dini anlatır dediler ama gerçekten din anlatmak mıdır? Yoksa din üzerinden ya da bir dini kavramlar üzerinden insanların duygularına, duygularını suistimal etmek midir? Allah rızası için herkes bu konuda elini vicdanına koysun. Yani sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Kimse de buradan yani han ya, yarası yarası olan gocunsun diye Bakınız bizde bir bereket kavramı vardır. Azla yetinmek. Azın bereketi vardır. Be bereket diye bir şey vardır. Bereket kavramı artık ortadan kalktığı için maalesef o kadar çok şey e, suistimal edilmiştir ki. Peki bunun suçlusu kim? Evet yine bunun suçlusu yine bizleriz. Yani bunlara müsebep, e, müseb, bunlar müsebbibi bizleriz. Bakınız devlet dairelerine giderken hep yanımıza bir şekilde ne olmuştur? hediyeler götürmüşüzdür. İnsanların duygularını kabartmışızdır. Değil mi? Bunu yapan bizleriz. Niçin? Maddi bir menfaat elde etmek amacıyla. Hak hukuk, adalet noktayı nazarına meseleye bakmamışızdır. Bu türlü imamlar karşısında, din görevlileri karşısında, eğitimciler karşısında gerekli ikaz ve uyarılarda bulunmamışızdır. E bulunmayınca da, yani emri bil maruf nehi an münkeri Usulüne ve uslubuna göre, uslubuna göre yapmamışızdır. Tutmuşuz, e, insanlara e, Kur'an-ı Kerim hatmi siparişi vermişizdir. İnsanlar oturup, Kur'an-ı Kerim okunması gerekirken, en azından bir Fatiha okuyamayacak kadar bu millet cahil midir Allah aşkına? Hayır, tembelliktendir, başka bir şey değil. Bakınız, tembellikten başka bir şey değildir. Ama gel gör ki, yok öyle olursa şöyle olmaz, kabul olurdu olmaz da vesaire tarzından dallandıra budaklandıra vesaire genişletmişiz de genişletmişizdir. Bazen kültürel adına e, suistimal dediğimiz şeyler, maalesef suistimal olarak olan şeyler kültürel kodlarla, takım kültürel ifadelerle insanların dini duyguları artık sömürülür hale gelmiştir. Evet, dolayısıyla da herhalde şu hadisin, bu rivayetin muhatabı da herhalde bizleriz. Evet. 253 Noğlu rivayeti okuyalım. Haddesina Hişan bin Ammar, Kale haddesina <Sessizlik> Hammad bin Abdirrahman, Kale haddesina Ebu-i Kerib el-Ezdi, An-Nafi An-Ibn-i Öber An-Nabiye sallallahu aleyhi ve sellem قال, men talebel ilme liyumariye li bihis süfaha evli yubahiye bihil ulema evli yasrıfe vücuhennâs ileyhi fehve finnâr tam da günümüze hitap ediyor. Evet, Sümani. Tam da günümüze hitap ediyor. Yani en azından şimdilik öyle söyleyelim. Her kim ilmi öğrenirse, talep ederse için liyumariye bi hissu sefih olanlarla mücadele etmek evli yubah bi'r ulema alimlere karşı dövürlenmek Evliya yasrefu bi nas ileyhi ya da insanların teveccühünü yani bakışını kendisine çevirmek için ilmi öğrense fehva Hadisin mana itibariyle bakıldığı zaman e, İslam'ın temel ilkelerine, temel prensiplerine aykırı olmadığı metin itibariyle söylüyorum tam da yerine oturdu. Niçin? Yani e, birilerine karşı böbürlenmek amacıyla desinler diye ya da birileriyle polemik, polemiğe girmek için, bilgi sahibi olmak için yani işte bak bilgili desinler diye. Ya da insanların teveccühün, nihayetinin hepsinin odak noktası belli. Bütün insanlar, bütün dikkatleri insanlar kendi üzerlerine toplasınlar diye. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz herhalde. Yani insanların dikkatini, kısacası şu. İnsanların dikkatini şu ya da bu şekliyle şu ya da bu, şey, bu şekliyle insanların dikkatini üzerlerine çekmek için ilim öğrenen kişi, ilim Ilmi bu şekilde kullanan kişi kullanan kişi elbette cehennemdedir. Şeklinde de belki e, güncel ifadesiyle de yorumlayabiliriz. Şimdi burada teknik bir bilgi vereceğim. Lütfen dikkat edelim. Bakınız. 253 no'lu rivayet. İsnad yönünden İsnaduhu daifun demiş. Gâle el-Busri Busri kimdi? İbn-i Mâce'nin sünneline yazan kişi yani bu kitabın e, içerisinde yer alan sadece ı i̇bn yer alan rivayetlerin e, tespitini yapmış ve ondan sıhhat durumu hakkında bilgiyi vermiş. Isnaduhu daifun Isnadı zayıftır. Nidâfı Hammad bin Abdurrahman ve Ebi Kerib İşte bundan dolayı işte bundan dolayı, bundan dolayı da e, bu hadisin isnadının zayıf olduğunu söylüyor. Tabahu et-Tirmizi ve fi cami'ihi min hadisi Ka'b bin Malik. Tirmizi de bu hadisi Ka'b bin Malik tarikiyle rivayet etmiştir. Metin itibarıyla "Vakale hadisun garibun la narifu illa min hazelvec." Sadece biz bu vechten biliyoruz demişti. Yani tek kalmıştır. Kultu demiştir ki Ebu Kerib el-Ezzi meçhulun yani hadis rivayetinde meçhul ifadesini biliyorsunuz hadis usulünde. Ya hali bilinmeyen ya da rivayetinin ne olduğu henüz test edilemeyen anlamına gelir. Dolayısıyla bu gibi kişiler için de bu ifade kullanılmış oluyor. Yukarıdaki 253 numaralı no rivayetin farklı bir versiyonu var. Haddesler Muhammed bin Yahya, Haddesler İbni Ebi Meryem, Galen binena Yahya bin Eyyub, Ali bin Cüreyş, Ali bin Zübeyr, Achab bin Abdillah en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın farklı versiyonlarla yani farklı ifadelerle yukarıdakilerin e, yukarıdaki rivayetin e, aktarım biçimi la taallemul ilme ilim öğrenmeyiniz. Lütbahu bil ulama ve la lutmaru bis Tumaru yukarıdakinin bakın tam karşıtı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha siz e, düşünesiniz diye tam şey yapmıyorum. Diyumariye hissufahanın farklı kalptaki ifadesi. Vela tahayyaru bihi el-mecalis Ve e, meclislerde kendinize seçkinlik yaratmayınız. Kendinize seçkinlik yapmayınız. Yani bunun için ilim öğrenmeyiniz. Yani i̇limde ee, Seşkin bir makamda eşsikkin bir mevkide otursunlar diye otursunlar diye ilim öğrenmeyiz. Hemen faale ennar. <gülüyor> Bunu kim yaparsa cehennemde cehennemdir. 254 nolu rivayette hep isnaduhu daifın, fihi müdellehsane. İs nadta e, yine isnadının zayıf olduğunu söylüyor. Fihî müdellisani Mümaha Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreyç ve Ebu Zübeyir Muhammed bin Müslim bin Tetris el-Mekki vakat an-ana diye devam ediyor. E, 255 no'lu rivayete baktığımız zaman yine isnadı zayıf. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Yani dersiniz haklı olarak hocam hep isnadı zayıflar mı? E, hayır. En azından şunu görmeniz açısından önemli. Yani İbn-i Maciye'deki Imacenin Süren'deki rivayetleri okurken, hadis ilmi açısından, hadis usulü açısından, e, tabi bunun desteğini yani şöyle söyleyelim, bakınız, mesela Akraju el Muziy fi Täsibil Kemal demiş, işte İbni Hibban, Hakim el Abdilber, mesela buralarda da bu rivayet vardır ama farklı taliklerde zikredilmiştir. Burada mümkün mertebe senedi zayıf olanlardan hareket ederek ahkam konusunda, Tekrar söyleyeyim, ahkamla ilgili konularda isnadı zayıf olan hususlarda mümkün mertebe kaçınmak gerekiyor. Böyle bir hataya düşmemek için, çünkü bazen mesela rivayetin e, bu sayfaların devamlarına baktığınız zaman bazen e, mevzu dediğimiz rivayetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla da bu noktada mümkün mertebe dikkatli olmakta fayda e, münafaza ediyorum. Evet arkadaşlar İbn-i de bu çerçevede e, okumaya devam edersiniz. Yani usul ya da yöntem İbn-i okuma usulü yöntemi budur. E, daha ziyade e, metnin kendisiyle dipnotlarda yer alan e, bilgileri daima mukayese etmemiz gerekiyor. Hem e, isnattaki durumları öğrenme açısından hem metinlerdeki durumları varsa durumlarını öğrenme açısından bir de hadisin hangi kaynaklarda yer aldığını görmek için de böyle bir nüsayı okurken ya da benzer bir nüsyayı okurken bu ustara riayet etmemiz gerekiyor ki yanlış olarak takım durumlara düşmeyelim. Evet bugünkü dersimizde burada sona erdi. İnşallah haftaya 12. üniteden devam ederiz. Tekrar söylüyorum şimdiye kadar yüklenen 11 video. Ve işte bu perşembe nasip olursa 3 video daha çekim yapılacak. Toplam 14 videonun içerisindekilerden tamamen sorumlusunuz. O konuda tekrar sizi bilgilendirilmiş olayım. Evet, bugün dersimiz de burada son erdi. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.